Assalamu alaikum Bismillah Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah Ben Adnan Şensoy Bizim programımız Gafletten Kurtuluş Gafletten Kurtuluş'un yegane kapısı olan Asr-i saadetteki mesajların Asr-i saadeti Asr-i saadet yapanların Hayatlarındaki Şifa mesajlarıyla Zamanımızdaki sıkıntıları karşılaştırarak Milli ve manevi şifayı bulmak İlim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam'ın mesajlarını tekrardan güncellemek günülerimizde. Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sosyal hayatta nasıl yaşanabileceğinin yegane önderi, yegane rehberi, yegane örneği sevgilimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vizyon, misyon ve aksiyonunu birebir Paylaşmak bizim programımız. İnsanı gafletten, toplumları gafletten ancak ihlas, aşk, samimiyet, ilim ve hepsini kapsayan iman kurtaracaktır. Programım Gafletten Kurtuluş, asr-ı saadetin milenyumlu yıllar olan zamanımıza yansıyaşının paylaşımıdır. Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medine'sine, Hicret'in Açılımıdır. Zamanlar arası bir yolculuk ile sevgili peygamberimiz ve onun güzide ashabının zamanına yapılan hayali ve belki kalbi bir yolculuktur. Gafletten kurtulur. Asr-ı saadetten ağabey hayatı alıp hayatlarına diriltebilenlere selam olsun. Özel efemde bizi takip etmeye devam edin.